Fatih sana bugün mezheplerle ilgili soru soracaktım ee, ama çok farklı farklı sorular olduğu için hani tek soru sorarsam sana bu çok yetersiz kalır diye evet. dört tane soru soracağım bugün sana. Allah bir tane Aynı, değil. Aynen bir tane değil bugün. Tamam. Bugün biraz zorlayacak seni. Dedin gibi gerçekten bir tane eksik kalıyor. bir eksik kalıyor. Fatih bu mezhepler nereden çıktı? Abi ilk soru. Güzel, mezhepler nereden çıktı? Abi şöyle aslında, doktorluk nereden çıktıysa, yani bir tekstil nereden çıktıysa, mühendislik nereden çıktıysa aslında aynı yerden çıktı. Neden? Mesela doktorluk ne oldu abi? Doktorluk bizim hastalığın keşfinden ve tedavisindeki acizliğimizden dolayı doktorluk ortaya çıktı. Veya tekstil, yani bizim bir elbisenin dikimindeki ve o elbisenin üretimindeki yetersizliğimizden dolayı tekstil mesleği ortaya çıktı. Veya bir mühendislik, neden ortaya çıktı? İnsanlığın mühendislik noktasında, mühendislik ilmindeki acizliğinden dolayı mühendislik ortaya çıktı. Yani herkesin bir mühendis olamayışından dolayı mühendislik ortaya çıktı. Aynısı mezhepler içine geçerli abi. Yani dinin teferruat meselelerindeki hüküm koyabilecek yeterli donanım ve bilgi birikimindeki acizliğimizden ve yetersizliğimizden dolayı da mezhepler ortaya çıkmıştır. Aynı mesele yani. Aynı sebeplerden ve aynı nedenlerden dolayı. Peki mezheplere ne gerek var? Abi Bediüzzaman Hazretleri diyor ki Hatemül Enbiya'dan sonra şeriat-ı kübrası her asırda her kavme kâfi geldiğinden yani son peygamber olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve getirdiği Kur'an-ı Kerim bütün asırlara ve bütün kavimlere bütün insanlara birden hitap ettiğinden dolayı abi ayrı ayrı şeriata ihtiyaç kalmamıştır ayrı ayrı muallimlere de lüzum görülmemiştir yani tekrardan bir peygamber göndermeye, tekrardan bir kitap, şeriat göndermeye ihtiyaç kalmamıştır diyor fakat Teferruatta bir derece ayrı ayrı mezheplere ihtiyaç kalmıştır diyor. Nasıl? Yani şeriatlı bir problem yok. Teferruatta ayrı ayrı mezheplere ihtiyaç kalmıştır. Sebebini iki tane örnek veriyor abi. Diyor ki nasıl ki mevsimlerin değişmesiyle elbiseler değişir. İkincisi de mizaçlara göre ilaçlar tebettül eder. Farklılık gösterir diyor. Nasıl? Yani mesela abi beni burada insanı şeriat olarak alalım. Ben aynı benim. Şeriat aynı şeriat fakat afaki ahvali alemin farklılık göstermesiyle yani dış alemin farklılık göstermesiyle yani ben yazın tişört kısa oldu giyerken afaki ahvali alemin değişmesinden dolayı kışın mont giyiyorum abi. E ben gene aynı benim yani insan şeriat değişmiyor fakat dış etkenlere dayalı olarak ne oluyor abi? Teferruatı, elbisesi değişmiş oluyor. Veya bir enfüsi ahval alemi farklılığından dolayı da aynı şey oluyor. Yani mesela sen de ben doktora gittik abi, tamam mı? Ben girdim içeri, dedim ki işte doktora ben bende böyle böyle bir rahatsızlık var. Beni muayene etti abi, dedi ki de migren var, tamam mı? Sonra bana A ilacını verdi abi. Ondan sonra aynı sebeplerden dolayı sen içeriye girdin. Seni muayene etti, tetikki etti ve dedi ki sende de migren var. Fakat abi sana A ilacını değil de, sana B ilacını verdi. Neden? Çünkü senin enfüsi ahval alemi yani mizacın iç alemin abi, o ilaç yan etki yaptığından dolayı. O ilaç senin biyolojine faydalı değil, zararlı olduğundan dolayı sana A ilacını değil B ilacını verdi. E, şimdi burada hastalık aynı hastalık yani şeriatı hastalık olarak düşünürsek hastalık aynı hastalık fakat ilaçta yani teferruatta abi farklılık gösterdi. E şimdi bu gündelik hayatımızda da böyle. Sıcak iklimde yaşayan bir Müslüman düşünelim abi. Yani Afrika'da, Arabistan'da şu anki bir Müslüman insan için abi abdest alırken başının tamamını meshetmesi bu kişi için tıbben faydalıdır abi ama soğuk iklimde Rusya'da yaşayan bir tane Müslüman için başının tamamını mesetmek tamamını yıkaması abi bu kişi için tıbben zararlıdır. Onun ne yapması lazım? Bir tutam saçını bile mesetse o kişi için yeterli olur. Neyden dolayı? Biri sıcak iklimde biri soğuk iklimde yani. Afaki ahval alemin farklılık göstermesinden dolayı bak ikisinde de şeriat aynı yani ikisinde de abdest aynı fakat farklı hüküm gösterdi veya işte nasıl şehirde yaşayan bir tane insanla köyde yaşayan çiftçilik yapan bir tane insan düşün şimdi şehirde abi kadın erkek biraz daha ortak alanları daha fazla olduğundan dolayı ne oluyor hani Kadının erkeni bedene temas etmesiyle abdest kaçacak olsa bu kişi için abdest, namaz, ibadet çok zor bir hal alır. Sürekli abdesti kaçar bu insan. Bu kişi için dini kolaylaştırıcı tarzda abdesti kaçırmayan bu teferruatın değişmesi gerekirken, bu teferruatın ona göre hüküm alması gerekirken, köyde çiftçilik yapan, sürekli otların dikenlerin arasında olan bir insan içinde, eğer bir tarafı kanayınca abdesti kaçıyorsa bu kişi için de o zaman o çok zorlaşır. O yüzden ne abi abi bulundukları konumu şartlarına uygun yani afaki ahvali alemlerin farklılıklarına göre o kişilere göre abi teferruat değişebiliyor. Yani abdest aynı, işte namaz aynı. Namaz şeriat olarak için hepsinde aynı fakat teferruatta farklılık oluyor. Kimisi elini böyle bağlıyor, kimisi böyle bağlıyor, kimisi salık kılıyor. Yani şeriatlar aynı, temel kaideler aynı fakat insanların enfusi ahvali alemi ve afaki ahvali alemi farklılık gösterdiğinden dolayı abi farklı farklı hükümler alabiliyor. Peki mezhep ile olmak zorunda mı? Hani bunlar tek bir düzlemde olamaz mı? Abi o zaman senin bütün ayrı ayrı etkenleri ortadan kaldırman lazım ki hani bütün insanlara tek dış etkenlere maruz bir şekilde bırakman lazım. Ve bütün insanların mizacını, o enfisi ahvali alemlerini tek düze getirmen lazım, sabit kılman lazım ki tek mezhep hepsi için yeterli olsun. O yüzden afaki ahvali alemimiz ve enfüsi ahvali alemimiz Farklılık gösterdiğinden dolayı şeriatta değil, teferruatta farklı hükümlere yani mezheplere ihtiyaç vardır abi. Yani peki hak birken nasıl böyle 4 farklı hüküm alıyor? Yani ayet bir, hadis bir, yani bunlar birken nasıl 4 tane farklı hüküm var? Abi bunu şöyle düşünebiliriz. Mesela beni burada hak olarak düşün, beni burada hak olarak düşün. Sen beni karşıdan görüyorsun, işte sağımdaki adam sağından görür, soldaki arkadaki. Herkes kendi açısından gördüğü için ben aynı benim ama sen beni farklı görüyorsun. Arkamdaki adam farklı görüyor, sağımdaki sondaki farklı görüyor. Biraz daha ayrıntılı bir örnek vereyim, daha iyi kafamızda otursun. Ben kahve içiyorum abi, seninki su. Şunu alıyorum. Mesela bir su 5 muhtelif mizaçlı hastalara göre nasıl ki 5 farklı hüküm alır. Yani şu suyu şu anda hak olarak düşünecek olursak, 5 farklı insan profil örneği vereceğim sana. Bu su 5 farklı hüküm alacak. Nasıl biliyor musun bak? Mesela birincisi şeker hastası olsun bu örnek. Şimdi şeker hastasının su kullanması ona ben ilaçtır. Tıp ben o kişiye ilaçtır. Kullanması lazım suyu. Kullanmazsa zarar görür. Yani bunun dinen karşılığı bir nevi vacip gibi. Yani yaparsan fayda görürsün, yapmazsan hayretle karşında zarar görürsün gibi. ben bu kişiye ilaç hükümdedir. Neden? Bu kişi eğer ki su tüketmezse, kas güçlüğü çeker, işte baş ağrısı çeker. Yani kullanırsa fayda sarar, kullanmazsa zararı var. Bu birinci insan profilimiz olsun. İkinci profilimiz kuduz hastası olsun. E şimdi kuduz hastası, su o kişi için muzırdır zararlıdır. Yani dinen bir nevi haram gibi düşün. Yaparsan karşılığında hayretle sıkıntı çekeceksin, ceza çekeceksin. E kuduz hastası ne olursa içerse komaya girer ölebilir bile. Hastalığı çok fazla artıyor bu kişinin komaya girip ölme tehlikesi var. E, kuduz hastası için de muzır hükmünü aldı, haram hükmünü aldı. Üçüncü insan profilimiz hiporotrami hastası olsun abi. Yani vücudunda sıvı fazlalığı olan bir insan. Bu insan için abi bu işi yapması abi az zararlıdır. Yani dinen mekruh gibi hani az zarar görüyorsun. Hani sıvı elinden geldiği kadar azalması lazım. Bu adam sıvı alırsa zaten vücudunda sıvı fazlalığı var hastalığını arttırıyor bu kişi. Hani kuduzdaki gibi ölüme yol açmıyor ama gene sıkıntılar yapıyor. Dördüncü örneğimizde çok affedersin, ishal hastası bir insan olsun. Şimdi ishal hastası için de, bak yine Aynus'tan bahsediyoruz, hak yine bir. İshal hastası için daha bu kişinin vücudu sürekli sıvı kaybettiği için bu kişi içer abi bu kişiye menfaattir. Yani bir nevi dinimizdeki sünnet gibi. Yaparsan karşılığında mükafatını görürsün, yapmazsan bir mücazat, bir zarar görmezsin. Beşincisi de normal bir insan olsun. Yani sen, ben. Ne zarardır, ne menfaattir. Yani bir nevi dinen mübahtır. İster iç, ister içme. E şimdi bu örnekte verdiğimiz gibi, Hak bir, su bir ama farklı mizaçlara göre yani farklı enfisi ahvali alemlere göre insanların enfisi ahvali alemleri birbirinden farklı olduğu için ne yaptı? Hak birken beş farklı hüküm aldı mı? Aldı. Şimdi i̇şte mezheplerde de aynı böyle abi. Peki adam desek? Ya ben hiç at edeceğim yani mezheplere tabi olmama gerek yok dese ne diyeceğiz? Ha, en sevdiğim de bu benim abi neden biliyor musun? Çünkü bunlarla çok görüşüyoruz abi. Genelde ben bunları üç gruba ayırıyorum. Ne? Birinci grup abi bunu cehaletten dolayı söylüyor. Yani... Hem gerçekten müctehit olmak için gerekli donanım, gerekli bilgi birikimi, gerekli şartlar, özellikler nelerdir buna cahil, bunu bilmiyor. Veya abi o müctehit olan, mezhep imamları olan zatları tanımıyor, bilmiyor. Yani cahiletinden dolayı böyle bir davaya kalkışıyor. İkinci kısım abi enaniyetinden dolayı bunu yapıyor. Yani o büyüklere büyüklük taslamaya çalışıyor. Hemen ilmin enaniyeti diyoruz ya bir iki hadis ayet bir şey bilince böyle enaniyet yapıyor. Kendini o büyüklerden büyük görmeye başlıyor. Bir üçüncüsü de abi art niyetinden dolayı bunu yapıyor. Yani bu kişi gerçekten müctehitler üzerinden İslam'a hücum ederek mezhepleri tahrif etmeye çalışarak gerçekten art niyetinden dolayı insanları mezhepsiz bırakmaya çalıştığından mezhepler noktasında fitne veriyor abi. Yani art niyetinden dolayı bunu yapıyor. Bunu şöyle inceleyebiliriz abi. Allah'ın kudret sıfatından ve kelam sıfatından gelen iki çeşit ayetleri vardır. Mesela kudret sıfatından ayetleri nedir? Kainatta yaratılan her şey gözle gördüğümüz bütün mahlukat, bütün mevcudat Cenab-ı Hakk'ın kudret sıfatından yaratılan ayetleridir. Bir de kelam sıfatından yaratılan ayetleri var. Bu da Kur'an-ı Kerim'dir, gelen vahilerdir, ayetlerdir vesaire. Abi biz Cenab-ı Hakk'ın kudret sıfatından gelen ayetleri anlamak için ne yapıyoruz? İşin ehline soruyoruz. Yıldızlarla, gezegenlerle ilgili bir şey öğrenmek istediğimiz zaman astronomi uzmanına gidiyorum. Ya bitkilerle ilgili bir şey öğrenmek istediğimiz zaman işte botanik uzmanına gidiyorum. Ne bileyim, insan bedeniyle ilgili bir şey öğrenmek istediğimiz zaman anatomi uzmanına, biyoloji uzmanına gidip danıştığım, işin ehlinden öğrendiğim gibi e kelam sıfatından gelen ayetlerde neden bunu yapmıyorum? Bak Ömer nasıl bilmen abi Büyük İslam İmali'nde mezhepler bölümünde diyor ki her iş diyor ehline sorulmalıdır. Hele ki diyor dini meselelerde yani mesela benim kalbim teklediği zaman hani işte sanayiye gidip motor ustasına sormuyorum doktora gittiğim gibi. Arabamın motoru bozulduğunda da doktora gitmiyorum. Sanayiye motor ustasına gittiğim gibi diyor ki her iş ehline sorulmalıdır. Hele ki diyor dini meselelerde bunu böyle yapman lazım. Hele ki dini meselelerde. Fakat diyor, sen diyor işe ehline sormadın. Bence bu böyledir dedin, bir hüküm verdin. Diyor ki isabet ettin, doğru da söyledin. Gene de diyor günah karin olursun. Gene de diyor onun hesabını verirsin. O paragrafın sonunu şu hadis şerifle bitiriyor. Diyor ki, sizin ateşe atılmaya en cesaretliniz, fetva vermeye karşı en çok cesaretli olanınızdır. Bunu diyen adam meal okuyarak alim olabileceğini, meal okuyarak müştehit olabileceğini zannediyor. Ya Allah'ını seversen, devemin yollarını kaybetsem Kur'an-ı Kerim'den bulabilirim diyen i̇bn Abbaslar müştehit olamamış. Bir haftada Kur'an-ı Kerim'i hıfzını alan, ezberleyen İmam Muhammed'ler müştehid olamamış. 400'den fazla ilimde eser tehlif eden, yani Bediüzzaman Hazretlerinin söylemiyle abi, 70 defa yakaz aleminde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona temessül eden 200 bin tane hadis hafta sahip olan. Hem de bu hadisler yani sadece hadisin metni değil. Yani metin dediğin işte tevessüm kadar Biz sadece bu kadarını biliyoruz ama bunlar senediyle, nesliyle, aslıyla, mensuhuyla, nasihıyla, ya ravi zinciriyle, ravilerinin güvenilirliğiyle, Hepsiyle beraber bir hadis hane, küçük bir hadis sana bir sayfa. Böyle iki yüz bin tane hadis-i hafızasına sahip olabilen Celaleddin-i Süüthiler müçtehit olamış. Hatta Celaleddin-i Hazretleri bulunduğu dönemde bir ara böyle müçtehitliğe kalkışır gibi olmuş. O zamanın alimleri toplanmış Cumhur Ulema. Ona demişler ki, içtihat devri geçmiştir, sen içtihat etmeye muktedir değilsin deyip ona müçtehit olmadaki gerekli şartları, gerekli özellikleri söylemişler. Celaleddin-i Hazretleri de hemen geri çekilmiş. Yani Allah'ını seversen bunu diyen adam bari hani şey dese, önce ben hani muaddis olacağım deseydi bari neden? Yani muaddis hadis halimi demek abi bunların en az 100.000 hadis hafızası olması lazım. Bunlar abi hadisleri saat derecesine göre taslif edebilen, ayırabilen zatlar. Yani işte bu hadis ahat hadistir, bu hadis zayıf hadistir, bu hadis sahih hadistir diye hadisleri birbirine kategori edebilen zatlar. Bari önce muaddis olacağım deseydi neden? Çünkü her müştehitle muaddis olma şartı var. Fakat her muaddis müştehit olamıyor. Bari önce muhabdis olacağım deseydin. 800 senedir muhabdistir siftah yok. Bir tane muhabdis çıkmamış. Ama bakıyorsun mezhep imamlarının dört tane müştehit imamında dördü de muhabdistir. tanesinin ortalama 500 bin hadis hafızası. Ahmet İbni Hanbelin'de abi 1 milyon hadis hafızası var. Çok komik değil mi ya? Ya sahabe olsan bile iştihad edemez. Bak sahabe olsam bile. Neden? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe efendilerimizi kendi ihtisas alanlarına göre sınıflara ayırmış. Mesela tirimizde geçen hadis diyor ki harame helali en iyi bileniniz Muaz İbni Cebel'dir diyor. Yani harame helali kendi aranızda hüküm vermeyin, ihtihad etmeyin gidin diyor Muaz bin Cebel'e sorun. Diyor ki kıraat ilmin diyor en iyi bileniniz Übey İbni Kahaptır diyor. Übey İbni Kavab'a sorun. Veya miras taksiminde en iyi bileniniz Zeyd İbni Sabittir diyor. Gidin ondan öğrenin diyor. Ve bu konuda abi hani Ehl-i Sünnet alimlerinin o büyük zatlarında çok güzel sözler var. Mesela İmam Gazali Hazretleri böyleleri için diyor ki abi mukallidin mukallit demek abi taklit eden demek. Yani hani sen, ben iştahat etmiyoruz, müştehit değildir, onların hükümlerini taklit ediyoruz. Ya Bizim yani mukallidin uyduğu mezhep imamının sözünün dışına çıkması caiz değildir. Muhalefeti sebebiyle günahkardır diyor. Ahmet bin Muhammed Tahtavi Hazretleri diyor ki fıkıh alimlerinden bir karış ayrılan dalalete düşer. Bu zamanda bu dört hak mezhepten birine tabi olmayan ehl-i olup cehenneme gider. Veya İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki mezhepten ayrılmak ve mezhepsiz olmak ilhattır. Yani küfürdür. Dört mezhepten birini terk eden İslam ipini diyor boynundan diyor çıkarmıştır. E şimdi bu kadar sert sözler varken, bu kadar buzalıkların sözleri varken demişler yani sen ne bilirsin? Hiçbir şey bilmesem de haddim bilir demiş yani. En azından haddimizi bilmek lazım yani.